Fallu ala Resulina Muhammed, fallu ala tabibi qulubina Muhammed, fallu ala ilazi qulubina Muhammed. Evvela hamdisana bin bilisinin hürmeti, istiqa ettik anı her dillerde Muhammed. Âline ashabına rahmet ya Mevla Bizi de kabul Muhammed. mahşerde huna Muhammed Ruhuna hem salavat, okuyana şefaat Kim ederse icabet ümmetindir Muhammed 211 ismi Nuri Hak'tandır aslın Halim İbrahim neslin cebdine ala Muhammed. Her cihet görür gözü, aselden kulli sözü. Hayrı misadır sever anı Muhammed. Kademin arşa erdi, kadeka Hüseyin'i buldu. Bir kelamı kıldı, cananımız Muhammed. İmmetim bir kerre görse, kademine yüz sürse, Canımız kurban gitse, yolunda hem Muhammed. Ama ba'du el evvelu Allah, vel ahiru Allah, vel zahiru Allah, vel batinu Allah, ve mınkana fi kalbihi Allah, ve mu'inuhu fi dâreyni Allah, Olan kanafi kalbî gıybullah, fhasmuhu fi dârin Allah. Şâl Jelalur Rahmanu wa Jalûlûlala ilağhi. Ağrıbî Allahî min Şeytanî alâjim. Bismillahi al-Rahman al-Rahim. Ya ey yehan nās, inna ẖalaknākum min zekrî l-ʿünfa, fijalnāk اِنَّ اَكْرَمَكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ اَتْقَاكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَل۪يمٌ خَب۪يرٌ SadaqAllahu'l-Azîmül-Celil-Cebbâr febullah rasûlühül nebiyyül hâşimiyyül arabiyyül mekkiyyül muhtar muhtâr Ayeti Celîle'den mukattem Sultan-ı Enbiya Şefii Rûz-i Muhammed Mustafa sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem efendimizin üzerine getirdiğimiz ve getireceğimiz salavat-ı şerifelerin ile hakkında bir hadis-i şerif nakli beyan edelim. Adede dualar edelim. Ola ki Rabbimiz ta'ala ve tekaddes hazretleri şu mübarek, günlerde ettiğimiz dualarımızı bir gayr-ı ahseni kabul ile mahbul eyleye. Amin. Kusurlarımızı aff Böyle cami şerife toplanıp geldiğimiz gibi fahr Kainat Muhammed Mustafa sallallahu taala aleyhi ve sellem efendimizin pirdevsi âla cennetinde de böylece haçti cemiliye. Amin evvela bu fakirin lisanına hatta halal hata ve zelaldan hıfzihimeyle cümlemize cümlemize dinleyip belliüp mucize bir muhtazasınca ameller tevfikle ya tevfik nerefiyle ya. "Bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, bilin, ennehu qan qala rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem ya ammar innallaha taala ta ata malakan minel malaiketi ila akhir el hadis qala rasulullah wana taqa daha faydalı olmanın için Arapçasını bırakalım peygamberimiz ne buyuruyor onu anlayalım inşallah ikinci han güneşi Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimiz annaritni Yasir radiyallahu anh'dan üşarun ile peygamber efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Peygamberimiz ne buyurmuş? Ya annar. Ya annar. Bunun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 Ya Anver! Gerçek Cenab-ı Allah bütün mahlukatın tesbihini, eskârını, salavat-ı şerifesini bana buyurma vazifesini bir melaikeye emir buyurmuş. Ve kıyamete kadar kadrimin üzerinde bulunacaktır. Bir melaike tayin etti Allah. Ne kadar salavatlarınız, zikirleriniz, fikirleriniz varsa bana bir melaike duyuruyor filan oğlu filanın sana şu hedayesi var salavatı şerifesi var buyur ya Resulallah diyor daima bana o melaike sen ağzın içinden geçen dilimi de dilimizi usulca da okusan peygamberimizin kulağına o duyuruyor Allah'ımız o melek vasıtasıyla anladım efendim ümmetinden benim üzerime salavatı şerife getiren hiç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 Bir, ben de o salavatı-ı şerifeyi alır, kabul ederim, yarın mahşerde de şefaat ederim o ümmetime. Bunun için uyum bakalım diyelim, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala e'lihi ve sahbihi ve sellim. Filan sana şu kadar salavat-ı şerife getirdi, yemesin, mutlaka kadir. Getirilen salavat-ı şerifenin nasıl olduğunu bile söyleyecektir. Salaten tüncine mi okudu? Salat-ı nariye mi okudu? Başka kısa Allah'ıma salli ala seyyirina Muhammedin vali ve sahbihi ve sellim midir? Ne dediyse o kadarını bana getirir. Allah Celle Celaluhu kefil olur ki, ben kefilim ki, kim ki?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 salavat-ı şerifeye devam eden ilhak buyursun. Amin. Ayeti celile-i cemile şöyle buyuruyor Allah'ımız hallak azim buyuruyor ki ya eyyühen nas illa kalaknakum min zekerin ve ünse seynem ey nas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 Siz maymundan neden gelmiş değilsin Her mektep kitapları bir kat değişti. Çocuklar okurken maymundan geldiğini zannetti. İşte i̇çimizde okuyanlar ne var? Taksında insanlar var. Yanıttılar maymunlaştırmanın için insanı sizin ananız, babanız maymundan dedi. peygamber zadeydi. Peygamber oğluydu. Adem aleyhisselam. Muhammed Mustafa'nın evladı. Hazreti İbrahim Ali aleyhisselam'ın neslinden. Bir imam-ı azamın neslindeki İmam-ı Şafi'den de olan o İmam-ı Şafi'yi imamın Malisi imam. Lüz'at bizim rütbemiz var.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 Biz maymundan oldu Hocam ben maymundan dedim mi? gitmiyorum bile, maymundan olur mu insan? İnsan velâgâd kârrânnâ yâdînî Adem Âgâh merem dinleme kabiliyetiniz çok kıymetli tek, onun için çok seviyorum. Yani bu sene cemaati daha çok sevdiğim, çok dinleme kabiliyeti yüksek. Onun için aciz bile kalıyorum. Sizi doyuracak kadar ilmin bile yok ya, benim Türkçe konuştuklarımı bile şöyle canımdan çeken cemaatim var içinde. Allah sizlerden bizlerden razı olsun. Vücuda getirdi. Kimden? Ademle ile Adem aleyhisselamı topraktan yaptı Allah. Alakal insanı. Yusuf salim sali kel fakari ve halken cann min marj min nar tabi indi alay rakimat kaza ban Allah vac ayeti celbesinde hazrat ademi topraktan yaptın den di ruhum ban nakrettim or üşürdüm can geldiğin zaman bu söz edildiği zaman elhamdülillah siz de onun için elhamdülillah deriz. Duyan adamlar da yerhanu kumullah diye. Kendi de yeniden yehtine ve ehdiye Bunlar hep vazifemiz. Müslüman'ın Müslüman'da hakkı. Belleyeceksin. Türkçe kitaplar var şimdi. Ben burada kürsünün üstünde sana tımsırana ne binecek? O ona ne diyeceği belletmeyle uğratsam hiç bağız veremem. Onun için bunları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 ne kadar sorarsan sor, Adem cevap verir dedi. o topraktan yaptığı, o zata, ledümlü ilmi içine bütün mahlukatın ismini biliverir. Sen bunu beğenmedin ya, ey meleklerim! Adem'i Kıbla İttihadı, Beytullah gibi karşınıza alacaksınız secde edeceksiniz yere dedi. Herkes secde etti, şeytan dedi ki, o topraktan oldu, ben Ataş'tan oldum. O toprak ingin, alçaktır, ben ulviyim. Yani yanınca yok, <gülüyor> yukarıya çıkarın. Kibir için kibir yapmayalım dedim bu geçen. Hasetlik de yapmayalım. Secde yapmamak da yapmayalım. İlk tezik secde etmediği için mel'unu metruf oldu. Ya bir günde akşama kadar 40 e, rit atta, Kırk rık iki şerden hem de akün de secde var sana. Yani sünnetleriyle beraber. Bunu külleyen, namazını terk eden şeytandan daha şerli olur demeli mi Adana müftüsü Cemalettin Kaplan? orada sinemanın önünde herki namazı kılmayanın çeyresi arttı, gitmeli mi orada? Ben her şeyin sahibiyim bunun için aman secdelere bakanalım Allah'a. Dere ki, ben uldiyim, o süflidir dedi, neye niye sezgireceksin dedi, etme ya, Yapma ya. imkan ya, yok. Şunu demiş oluyorum. ben uldiyim o süfli, o bana secde etmesi lazım gelirdi, ben bütün melekleri okuttuğumuzu, Yerde gökte bir karış yer kalmamış secde itmediği şeytanın, meleklerin de hocasıydı, meleklerin de hocasıydı. Bu kadar elin sahibi evvelden de duyarmış bir kişi melekler arasına girmişmiş bu saatte. melekleri oku diyor. Bir kişi melun metrup olacak, dua edermiş de kendime etmezmiş, ben gönüye imkanım yok ya. Allah şu melekleri şey, şeytanı etmesin diye dua edermiş de Öyle ettiği halde, bildiği halde. O zaman gelince dayahtı dedi, insan yok dedi ben ona secde. Daha doğrusu Allah'ım dedi, sen bilemeyyum dedi, ben secdeye Allah'a bilemeyyum dediği Ki şey sakir oldu, mel'un oldu, nefud oldu. Ama sebepleri kaç şeydi? Üç şeydi, birisi tibiri birisi hasetliydi, birisi sevgi etmediydi. Bu üçü sebep oldu, sevgi etmedi. Ev dedi, lanet halkasını boğazına taktı. Ev dedi, mel'undur mu? Ev dedi, mel'undur. Onun için dedi, beni mel'un ettin. Eee, sen kendi elinle mel'un oldun biri Allah. Öyleyse bana kıyamete kadar bir nul verdi dedi. Yani, verdim dedi. Dünyanın bir değeri yok. Et dünya cipetin ve talibuha kilabın buyuruyor beyazlerden. Dünya ölmüş bir laşedir. Ona talib olup da dünyayı bağrına bakıp da namazını yeyi geçiden ibadet etmeyen ne mehnu kapıbı buyuruyor beymandan. Et dünya cipetin ve talibuha kilabın. Hanpojanga, yani hacına, dünyanın yaz! hadis bu. Onu için Allah bizi ibadetten itaattan mahrum etmeyi arar. Kardeşim, bir insana her şeyi yaptırır, hasetli insana her şeyi yaptırır. Bunu uçur, aman sahip olalım yanımızda. Efendim ha oraya bir git daha gir. Adem Aleyhisselam olunca Havva kimden doğdu ya? Havva'nın kimden doğdu? Kur'an-ı Kerim'in haber verdiği, Adem Ali Selam uyur kana nurknen vücudunu duymasın, sol iğesini birini çıkarın. O o iğedemden havayı halkıcın yanına dünycamin güzeli bir Allah isminde birisi oraya oturmuş baktı. Oyan diye bir kadın öyle? ne çekecek şekilde Allah sizi birbirinize helal etti. Helal ettim. Buyur. Nasıl girdim? Ben bilemiyorum ki. Çıkamıyorum inandım. Yani Bir şey buyurmayınca vazgeçemiyorum. Siz de arzuyu etmezseniz, etmezsiniz ki öyle gitsin. Şimdi insan öldün mü külte-i olursa, yani erkekliği de belli değil, kadınlığı da belli değil. Böyle var. Yani dünyada çok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 İki çocuk bir tarafında, iki çocuk bir tarafında, yavut bir çocuk, oralarını unuttum yani. Ortalara götürüyorlar, bakmadı, kimse kalmadı. Ben de okuştum, vardım, ben de baktım. Kadına da benziyor, bitmemiş. Ama erkekinisi, erkek de değil, kadına benziyor ikisi. Yani, Hünsey-i Müşküle bu. Bunu takipli gördüm, başkası böyle değil. Başka? ne erkekliği, ne kadınlığı belli değil. Bunu gömersek e, cenazesine niye, erkek beyni mi niyet edeceğiz, kadın mı? Değil. Şu iğaylarını sayacaksınız. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Şu iğayesini de soldan 1, 2, 3, 6, 9, 10 denir ise biri erkek kaldığını erkek niyetine kılacaksınız. Eğer İkisi dek geliyorsa kalın milletine kılacaksınız. Çünkü Adem'in bir iğası alındığı için bütün erkeklerin bir iğası olmayacak diyor kitap. O bir iğası yok. Kabın eğri iğeriden olduğu için doğrulacağın da kendin gibi iri cevap. İlle şöyle olacaksın, yeme üzerine varma. Çünkü doğrulamazsa küt kırılır gemi olduğu için. yani. O da olduğu kadar ibadetine itaat. Yok, şöyle takva olacaksın, şöyle ol. Geçimi bozdun demek o zaman. Hem de sırrını diyeceksin. Kendiler de var burada ya, ne yapayım diyeceğim. Ağzıma gelen ilmi yıramaz, yıramam, gelen yudamam bir izleler. olduğundan sırrınızı söylemeyin, kes kokar.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 Onu duymazlar. Edettir bu işte. Yani başka mahallelerde ben görmüyorum. Yani giderken kadın buradan geçmesin diye hiçbir ayağını öteye uzadır, öteden geçsin diye. Bu terbiye görmediğimden oluyor. Adın olalım, irkeğ olalım, edepli olalım arkadaşlar. Edepli insan olalım. Allah diye edepten ayırmasın. Onunla o için oldu sonra Allah aşkına? Cennete girdilerdi. İkisi de cennettelerdi. Şeytan da cennetten neden kavrulduydu. Yılan, taus suratındaydı. Onun, onun delaletiyle cennete girmeye yol buldu şeytan. Böyle bütün şeylerle sırf cennete giren giriyor, İçeriye girince o yine suratını takındı. Adem Aleyhisselam'ı evredemiyor ama Havva annemiz kadın kısmı tez kanar. Hulda ağacından yiyeceksin dedi Allah. Şu hulda ağacı ya, bu ağacı da diyorlar, hurma ağacı da diyorlar o hulda ağacı. Yani kitapta, Kur'an-ı Kerim'de hulda ağacı. Nasılsa olsa bir bu da ağacı.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 Kocasına geldi, dedi ki, kurban olduğum Adem Şu adam dedi, o adam dedi ki, Vallahi billahi, dedi. O adam dedi, şeytan. Hiç cemini duymadığı için Adem Aleyhisselam inanı verdi. Dedi ki, bu ağaçtan yerseniz ebedi cennette kalacaksınız, dedi. Bu ağaçtan yemezseniz, onun meyvasından sizi cennetten çıkaracaklar, dedi. Düşerse karışmamız adı şeyin. İyiyim, iyiyim. Adem Aleyhisselam diyor ki, dört vasiyeti var bize, ölene kadar bunu tutun diyor. ölene kadar. Yani Peygamber'e ulaştırır, Muhammed Mustafa'ya, o da evladının evladı, hoc olanlar, etrafına söylesin, indallah mesul olur, bu dört vasiyeti, kalemin olsa da keşke yapsın Yani dört vasiyeti, Adem Aleyhisselam bize vasiyeti diyor.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 Bir iş yapacaksın, dam yapacaksın, daş yapacaksın, bir alacaksın, e, motor alacaksın, bir çerde al, müşerbere et et, et, et, et. faydam olur mu? Mutlu, sana müşerbere et, ne de olursun. Üç. Dördüncüsü, ailelerimizin sözünü tutmayın. Onların her sözüne heye demeyin. Ben demiyorum kadınlar, Peygamberimiz ise Adem Ali.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 karnına bir gürültü çıkıyor. Çok haram yedim mi? Karın tahammül etmedi. Annemizin de karnına bir şey girdi. Kığranıyorlar. Cenneti e'lâ bir kepici altından, bir kepici gümüşten toprakları zeder cetten. hiç tavalet olacak yeri olmadığı için yarabbim ya sıkıştık dedi elbiselerini Allah soyverdi. Anadan uyan onu verdiler. Ne oldu? Günaha yettiniz, benim yeme dediğim ağaçtan hur dağcından yediniz dedin sizleri. Sen nasıl elin bahçesinden neden Arnık kopar zımsın da, şeker faydaymış illendim de yedim Aa, yaş meyvanın da satı haramı olmaz ya böyle derin mi kıfra var? Nasıl elin malının yaş meyvası haramı halal itikad ettiği için kıfra varız Sen yerse de haram değil yer sonra sahibine varır. Hakkını helal ettir. Eğer helallaşmayacak olur da 40 paralık bir armudunu yedirsen 40 para, 40 para, 40 kuruş devlet, 40 para, 700 lükkan ceminiyet ile kılınmış, kabul olmuş, namazla devşilecek yarın ahlepte. Yok namazın yoksa o kadar vereceksin, onun günahından o kadar yükleneceksin. İslam dini budur. Başka İslam dini zili müstakimsindir. Takva cincir ancak öyle tarif eder. Yen mi ilin zıkımını? Yen mi rüşveti? Yen mi hükmeyen beresi? Onun için yiyemem zıkım olur, zıkım! Haramdan titrediğin kadar hiçbir şeyden titremez o, o haramı yedikleri için karnının içleri düğüldü. Hemen hiçbir ağaca varıyorlar, yaprak vermiyor. Hurma ağacına vardılar, hurma ağacı yaprak verdi, ee, üç tane Adem Aleyhisselam'a, beş tane de Havva annemize büyük yapraklar, tabii affedersiniz utlillerini, arkalarını, kadın memelerini, sahip saçını örtüyor onunla, onun için e, kepin sarılır kana, erkeğe üç sarılır, gazına beş kat sarılır, anladınız mı? Hiçbir şey, hikmetli, konuşulmuyor yalınız, sığmıyor, ne diyeyim hep getirdim bunları, ben sığdıramıyorum. Senden rica ediyorum da ancak daha, ezenden sonra uzatıyorum, ne yapayım şaştım kaldım, bizi yarabbi, bizi yarabbi, yere at yarabbi, bitirdiler kendilerine. Kendiler istedik, çünkü tavalet yapacak yeri yok, atdılar dışarıya çıkacak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 Adem Aleyhisselatü Vesselam Efendim, yere atıldılar o da üç yüz sene sonra dua etliğe kabul olmazdı. da, ismi isminle yazılan Muhammed Hürmeti'ne ben başlayayım. Bu duayı nereden bin ya Adem dedim? Arşta, kürste, leftte, kalemde, cennette, Bismillahirrahmanirrahim yazılı la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah. Le eşhedü en Muhammedan Hatırıma geldi ne kadar sevmese yanına almaz. Onun hürmetine gelir diyelim. de affettin. Yalnız Arafat Dağı'na çıktım dedi. Orada akbolunuz. Ne kadar hüccet varsa Arafat Dağı'na çıktın mı? Allah gidenlere tek gitmeyenlere Ankara'yı bu zaman nasip etsin oraya çıktın mı affolundun mu olunmadın mı dese günah-ı kebair sahibi affolunmadık bir şerç kalmaz adam aleyhisselam diyor ki size dört vasiyet ediyorum Yaşit nefsimizin hevasına uymayın şüphelendiğiniz bir şeyin o işi unutmayın Yaşit Müşavere siz iş yapmayın, mutlaka müşavere, müşavere yapsın ya, muhakkak ne insan e, nedan edecek o işten üç. Dördüncü ailelerinizin sözünü unutmayın. Şabir ruhunla, halif ruhunla. aileyle müşavere et de, e, al, şehriyesini al, şekerini al, kahvesini al, ekmeğini al be. Bu senin ilermiş evreye idiyor değil, namusuna çocuklarına daha iyi sahip oldun. Lakin kalp uğruna o islahlar istediğin şeyler, işte istedim, işte istedim, plan ederim ne? Onlara islah ne hareketin değil mi dedi? yok şimdi. Baştan dedi, neden dedi neftin havası elime bu day alım dedi dinlede. İkinci çektilirdi, yemin için, Allah yani o ağaçtan mem ettiğini, yemin eden şeytanım hiç bilemedim dedi. Yedim, işte cennetten çıkmama sebep oldu. sizde de nefsinizin arzusu, aileniz varken, elin gelinlerine, göz dişliğiniz ne varsa, nefis, nefis sen kürlenir de, o cinadır velâ. kabul bu cinâ Allah. Bazı geç böyle içeceklerden. Sonra senin bahsetin ya. Varlağınızı görsem olmuş, bakıyorsun. Yok, yiyersen 7 yüzecek, kılınmış kabul olmuş, namaz almayacak. Bazı ben, bundan mı yiyeceksin? Müslümanın yolu bu. Şöyle Kurayn'a değil. 2.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 haram olan, o haramdır. O ilham meleklerinden geliyor kalbine. Onu yine aman diyor Adem aleyhisselam bize. Bu diyor, vasiyetin kıyamete kadar cevabıcı Allah. Kıyamete kadar her giden ötekine ''Di mezzan de Allah Sen tür?'' şimdi ya da burada vaaz verdim ne defa demedim zannediyorum. Onun için ezen de okunsa tamam edin yazan da var çünkü. Üçüncüsü, Üçüncüsü, kuşavere git. Ben meleklerle bu ağzıma buğdayı aldığımda e, deseydim ki, ey melekler, bunu yiyeyim mi, yemeyim mi deseydim, melekler de, aman yine haramdır o ya Adem, yiyinlerdi bana. Kuşavere ne etmeden onu ağzıma soktum işte, cennetten atıldım. yüz yüz sene semaya bakmadan ağlatsa Allah seni dedi. Yaşit oğlum dedi, o da peygamber s. a.s. ona vasiyet ediyor ama peygamberden peygambere Muhammed Mustafa'ya varacak diyor. Benim vasiyetim. Demek ki diyor, demek ki diyor, bir iş tutacağın zaman müşerbere mi helake uğraksın helake. Mutlaka 70 kişiyle müşerbere edeceksin 70 kişi yani kamil adam bulamazsan yedi kişiyle olsun, yani kamil insan kendine inanılır, güvenilir, öyle adam bulabilirsen yedi kişiyle var. Kardeşim şöyle yedi kişi tutacak, acaba nasıl olur ola, onlardan çıkan, yani bundan sonra o işe başlar. E ben yedi kişiyle bulamam, Yahya'nın yarısı haçsız, yarısı istemez. Sen yani nasıl onlara diyeyim şu işi, beni o işten neden ederler? Şöyledir, böyledir, denler. Bir kişi bu yedi defa onu olan müşavere şey Allah'a, Allah'ın birilerinden, sevgililerinden, uyanmalarından, eliyle amel eden bir alimden, ''Hocam, şöyleyorsan nasıl olur, şöyleyorsan nasıl olur?'' Yedi defa onu olan müşavere şey et. Eğer bunu müşavere şey etmeden düşmancalık başından ileriyecek. Anladınız mı? Yani, 4.1'ü kaldı herhalde, yarın da o 4.1'yi söyleyin gel Yok, seyyetler alıyor, mutlaka 4.1'e söylenecek. Açılındır aşkılar. Seyyetle Allah! Neyse, Peygamber Efendimiz hatimeler tevfik et ya Rabbi. Sizin geliriniz, benim değil, kendi dilinin, kalbinin geliri değil bu. Sizin içeceğinizden zuhur eden şey, benim dersim ayrı hazırlanmış, bazı az derece şukkalarım ayrı, konuştuğum ayrı bir ölçü. Hiçbirbirine münasebeti yok, yalnız bu böyle geçti. Dörtlüğünü bilmem ki, gördüğüncüsü ailelerin değil, ee, her dediğini tutmayın. Kâbirûhûnne, peygamberimiz, kâlifûhûnne. Kadınlarımızla müşavir edin ama filâfına hareketini Kadın arası yalan söylemek bile caiz. İki kadın olan, tek kadın geçmini için yalan, ceni, dinde haram da bir iki insanı barıştırırken a O diyor ki, tabanca'ya taktım, onu vuracağım diyor. O da diyor ki, ben küçük yerinde durmadım. Ben amuca girdim ona günlerce. Lakin şeytanım beni azdırmış, şimdi hakaret ettim. Ben küçüklüğümde durmamış ki diyor. Ah bir imkanı olsa elli yapacağım diyor. O diyor ki, benim cüksüme hareket ediyor, yakında onu Bu davrançayı. Onu giymeyi o iyi lafı giyiyorum. Onu giymez de o. Ötesine var yok. O da diyor ki, gene cenazıma niye gelmesin? Allah bir türlü belasını versin, ben artık onunla ebedi konuşmam diyor. O da diyor ki ben büyük yerinde durmadım. Keşke ben onun etniyeni o küçük seviyeye inmeseydim, pişman oldum diyor. Haldım nasıl pişman, böyle diyor birbiriyle barıştırıyor. Bir de kafir alıncılar ise, esir onlara yalan söylemek caiz. Şurada neyimiz var orada bir bakım var, orada diyor bir alayımız var. Şurada ne kadar kuvvetimiz var, diyor. Orada bir şey varmış, bölük varmış. Orada diyor, bir diyor, tırkamız var. Tırkamız var. Şor, şurada nasıl, şurada? Orada da bir alay varmış. Orada bir ordumuz var, diyor. Bu hep cevap yazılıyor, söylediğim sözler. Çünkü kâhçını korkutuyorsunuz. Bak, yalanın caiz olduğu yer. Kadın diyor, şey işte, lakin hılâfına marakettir. Yani diyor, hanımım kavva olmasaydı cennetten çıkmazdım, onun ağzına katlanamadım. Aman ya Adem, bu buğdaydan ye dişi olmaz gibi, o yemiş bana da yedirtti, işte yeryüzüne bunun için erdikti. Hepimiz Hepiniz cennette cennetteydiniz. Onu şeytan melun yani, indirdi. Bin yana meydana geldik, ya adep dedi, eğer benim e, kitap vereceğim sana, bütün peygamberlere kitap vereceğim, onun hücudundan dışarı çıkmazsanız, tekrar yine cenneti bulacak, dedi, kabul ettim ya Rabbi dedi. İnnâ erazmel emaneti ales semâ vâdü vel ard, vel gibâl, e edeyne en yâh minnâ, e eşbakne minnâ ve amelâl insan. Bir gün, vağız o kadar zengin ki, yani, her taraftan veriyorlar. Aksız Okan Makam. Aksız ah Okan o hocam. Okan ne olur, ne olur, ne işiniz var, bütünüz var. Bırak yakalım. Yok, ölsem bırakmam. Ölsem bırakmam ben, bin yılın başı size muhabbetim vardı, elime geçtiniz. Bir kez diyorum bak, çıkarmı da yürüyüm de kalbine şüfe gelmesin, uzatacak diye. şam işe Şelif'te adamın birisi o mezunahüledekli yazdı. Hanımı diyor ki tamın başındaymış. Hanımı böcesine diyor ki yani herif hani biraz geri gel. efendi düşersin ha diyor. Peygamberimiz ne buyurdu diyor. ruhun Şaviruhunla salifuhunla kadının sözünü tutma diyor. Damdan kendini aşağıya sıldır. Uylu kök eden bir kız. Uylu, kırılmış. Herif, fettarun diye hep başına girikmişlerdir. Ulan, çizini tutma geriler ya, bu kadar mı güne oğlum? Teri selam kafasına diyor. bir hikmet var. Hikmet var. Rasulullah'ın hadisi hep mucizet etsin. Hikmet, niye hikmet olacak ulan? Uyluyunu kırdın işten kaldın, yüzden kaldın, her şeyden kaldın, ailenin eline gelen esir oldun. E nasıl bunda hikmet var diyorsun? Vallahı, billahi, tahlili. Çünkü Rasulullah hiç boş konuşmamıştı hayatında. Hiç boşleme, <gülüyor> yanık bu anil hava, inhire illa vakii. Ne konuştuysa Allah'ın vakili konuşmuş. Hadisinde hiklet var diyor, ben ona inanırım, gel kolum bakımdan. Sürün, sürün, sürün, sürün diyor, enayi adam diyor. Kendini damdan atmış, ayağını kırmış da daha hiklet var. Üç gün sonra harb ilan olmuş. Hazreti Muhammed'in, torunları Hazreti Hüseyin'i, 40 sene başındaki forantalarıyla beraber İrak, İran parasından yani o işte Bağdat, Basra, ıı, Köpe, Köpe, Kerdela, ıı, Kerdela, Meydan Muharebesi, Hazreti Muhammed'in torunu cevap ettiler, yeniden muhalif oldular. Yeni asker kaptamaya başladı, haydi Hazreti Hüseyin böyle geçmedi. Haydi Hazreti. Herkes evi evi giriyorlar, evi evi giriyorlar, bunun evine girdiler lütfen haydi aslan soy karlığı soy karlık yakışıyor bak. Efendim Hazreti Muhammed'in karunu Hazreti Hüseyin'i öldüreceksiniz dediler. Dedi ben ayam fer oldu dedim. Baktılar, çünküye ayağımı dedim. Ayağımı ben kaldırdım. Kurban oldum Allah. Hazreti Hüseyin'i öldürüp de Yeziid'lerden olmadım elhamdülillah. Kalının sözünü tutmadığım için, geri bundan kurtardım. Hiç Şam ahalisi, Şam'da inmiş bu, o adama indirmişler. Tek de bizim ayaklarımızın ikisi kırılayız da, Hazreti Muhammed'in torunla ölüm çekeninden olmayaydık. O şey aldılar. Etmeyin kardeşiniz, hiç nereye dönelim, bize ziyat etmenin için diyorsunuz, şimdi harak etmek istiyorsunuz yapmayın dedi. Ya o Rasulullah'a hakaretimizden yapacağız dedi. Radyomuzda çıkıyor mu? Esen okurken Ali, Yülveli, Yullahi işte onların babasıydı öldüren Alevi oldular. Kendiler itikadını da kaybettiler. Ehlinlar oldular. Hazreti Ali'ye datmaya başladılar. Bütün kafir oldular. Yani Ali'nin gönlüğüyle ve Hasan'ın, Hüseyin'in bir şeyini bizden affetsin diyor, bak batıl itikada. Dettin İran'da, tek minara yok diyor, Ali Gülveli Güllat diye okunmayan eden diyor. Gel Türkiye'nin içinde şöyle günah yettik, böyle fena memleketimiz ne dedin ha? Acırım, en büyük istamiyet Türkiye'de yaşayır. O yerdikler Hazreti Hüseyin'i tuttular, başındaki cemaatı kim öldürdüler Akın bütün. O peygamberin fırınlarından en güçlük olduğu için giyinen abidin kaldı. Ondan geliyor şimdi Seyit-ül Hazreti Hüseyin dedi ki, dedim yaptınız, ha için su verinde, hakkımı da helal edin de öleyim ne olur dedi. Yani ciğer bir yağ oldu da? Nasıl acıman kaldı? O bizim pasmata zehramızın kuzusu. Hazreti Muhammed'in Muhammed'imizin torunu, evet. Hazret-i Ali'imizin yavrusu, yavrusu, o Hazreti i Hüseyin, Hazret-i Hasan cennetin şabaplarını seçilir. Böyle hep büyük insanlar. Lakin dedi, mürnettir. Böyle evlili teksinsiz cevap geldi. Ökcesini yere vurunca tınar parla böyle, yani aladan seni tutup kurtuluştur. Ya Rabbi içmeyeyim de dedi, neren öldürecekler? Hazreti Muhammed'in ümmetine şefaat edeyim onun yerine ya Rabbi. Bizi düşünerek o sudan içmeden öldürdü. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sana daha neler söyleyeceğim ben bu sene inşallah. Devam etse de bak. Neler var, neler var, gelinmemiş neler var. Hazreti Hamza'yı yetmiş parçaya ayırdılar, Uhud Dağı'nda yetmiş dakika cenaze namazı kıldı Peygamberimiz. Ne diye böyle kılıyorsun ya Muhammed, Bir değil mi, birleşek de, bir insan buna kılmıyorum. Kerbela'da yetmiş tane sorunlarımı öldürecekler de onun cenazesini kılıyorum. Onun cenazesini kılıyorum. Sonra ne oldu o felaketlerden sonra o bacılarımız, annelerimiz, düğümden. peygamberimizin torunu, torunun torunu, atmanamızı anamızın torunu, yani o gütlük Fatıma ünlü gülsümleri neyi, cıblak deveye bindirdi çafirler, oynayabilirlerdi. arkasını gürelim giderken ödeyi, eski kadın, o zeymen adil. Böyle hakaret ettiler.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 Anlayabildiniz eğerler, bu kadarla yakamı bırakma Allah'ım. Yani hastalandım, vay cemaatim, vay din. Siz bana aşık değilsiniz, ben size aşıkım. Peygamberimiz ümmetim mi beni çok sever diyor, ben ümmetimi çok severim. Peygamberimiz diyor ki ümmetim beni o kadar sevme, iktidarına hain değil. Ben ümmetimi daha çok severim, çünkü anamdan düştüm, Önceye kapandım, ümmetimi isterim dedim. Onlar beni bilemezler o kadar dedi. Siz hocanın, hacının kıymatını, kadrini tek bilememiz. Onlar size aşık. Bunu anla anlayınca. Efendim o yedi yedilerden de tehlikeye, tehlikeye, zarara uğrayan oldu mu? Böyle bir odada cemaat vardı. Üstad bunu da tarih yapıyor belki sen de gördün. Orada,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 Çıra, yanıyormuşmuş çıra, çırayı onarmanı için varmış o ihtiyar. Çıra'dan diyor, kırının ağzından, çilet ocağının ağzından gelen gibi bir alak geldi diyor. O ihtiyarı yakıyordu, kendini bir havuza attı, hem yanarak hem de boğularak, huzurdan, camiden geberdi diyeceğim ya, yani kürsüye yakışmıyor. En büyüklere böyle bir şey yapıldı mı? Büyük tehlike gelir. Allah cümlemizi affettin. Harid-i Mustafa'ndan ayırmasın. Orucunuzu, kabul etsin. Salli ve servil vel rabbil rızalillahi Allah'u Allah'u Allah I <laughs> I <laughs> need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 geldi han der ya, allah, ya allah, allah allah allah ya allah ya allah allah allah allah, allah. var var olur olur allah Ölmez ölen hayvanımız, erkekler ölmez. Ya Allah ya Allah, Allah Allah ya Allah. Ya Allah ya Allah, Allah Allah Allah. Gece gündüz dönedöned, istediğim hakkı. Benim. Allah deyip yana yana istediğim haktır benim Allah deyip yana yana istediğim haktır benim Koyanayım Kül olayım Taşkın Sen olayım Koyanayım Kül olayım Taşkın Sen olayım Çiğnen Eyüp Yol olayım İstediğim Haktır benim Şeyleneyim Yol olaynım İstediğim Haktır Benim Seyyid Nizam Yürü Wow. Müzik